Burada yeraltığı trenleri nedir? Saboy. Orada bir adam New York'ta soğuktan ne yaptı? Orada sıcak yani kışın buldu orada yattı bir adam. Ama bu adam keş ve şey hiç evi yok, barkı yok, parası yok, yiyeceği yok, işi de yok. Böyle serseri geziyor. Yattı oraya rüyasında görüyor ki evleri var, parkları var, bankada parası var, şusu var, busu var. Hep böyle rüyada görüyor bunları bu adam. Hatta metresi var, teresleri var, metresleri var. Böyle görüyor kendisini. arabaları var falan. Birkaç tane arabası var. Böyle. Sonra o polisler geliyorlar, onu, onu, onu görüyorlar orada onu. Ayaklarını dürtüyorlar onu. Kalk, kalk orada. Gözünü açıyor. Gördüğü hepsi rüyamış. Mı? Ne parası var, ne parası var. Akşamlar yattım şöyle şeye, size korktum. Donmayayım dışarıda bile. Ha şimdi bu, onun gördüğü rüya, yani Allahsız Allahsız zenginin, Allahsız variet sahibinin hali bu. Kendi şeyle ne yapıyoruz? Çıplak ama esasında, çıplak ama esasında kendisini zengin biliyor görüyor. Uyandı mı? Bir de bakıyor ki hiç bir şey yok, her şey alınmış. Eyvah, felaketin büyüğü. İkinci yavrum şimdik bir fukara yahut herhangi bir fukara, o da Efendime öyleyim, New York'un en mütevazı otelinde kalmış, en güzellerinde. Rüyasında fakirlik rüyası görüyor. Evi yok, barkı yok, yok, işi yok, bilmem ne yok filan filan filan görüyor. Böyle böyle böyle böyle. Düşünce içerisinde kafası. Bir de uyarıyor bakıyor ki ya uyandırıyor beyefendi. Vakit geldi kalksana diyorlar. Sabah oldu diyorlar. Bir de uyarıyor ki o elhamdülillah kendisi rahat bir sarayda görmüş oldur. Rüyadan başka bir şey değil. İşte dünya hayatı bunun misali. Tefham. Düşünün hayat bu işte.